Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah fela mudilla leh ve men yudlil fela hadiya leh ve neşhedu en la, -la ilahe illallah vahdahu la şerika leh. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا من الذين هم <محسنُوا> قال الله تعالى عز في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايُّهَا الذين آمَنُوا Ku en fusaykum ve ahlîkum nara ve kuduhan nasu vel hijara ilah akrila yasadakallahul azim ve Kâl Allahu Taala fi ayetin ökra stâzû billah inna ma amwalukum ve âlâdukum fitne sadakallahul azim ve Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kûlukum râin ve kûlukum mäsûl an Okumuş olduğum ilk olarak Tahrim Suresi 6. ayette Cenab-ı Hak Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendinizi ve ehlinizi, ailenizi ne yapın? Koruyun, muhafaza edin der. İkinci okuduğum Tavab'ın Suresi 15. ayette Muhakkak sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Birer imtihan, birer sınav gereğidir buyrulur. Okumuş olduğum son olarak hadisi şerifte Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz buyrulur. Buhari ve müslimin rivayet ettiği hadis. Sevgili kardeşler, 15'ten bu seneüz gelmediği için haftaya inşallah o konuda değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Bugün e, ailede e, bizim en önemli nimet olarak e, lütfedilen e, veya kıymetini bilmez yeterince değerlendiremezsek azap vesilemiz olacak olan çocuklarımız, onların eğitimi yetişmesiyle ilgili bazı hususları yaz dönemi vesilesiyle hatırlatmak ıı, isteyeceğim. Aile hayatının dinimiz açısından çokça önem verilmesinin sebebi ıı, ailede ıı, kadın ve kocanın birbirlerinden eksiklerini tamamlaması, ıı, huzur ve ıı, dünya mutluluğunu yakalaması, veya buna benzeyen hususlar birinci derecede ailenin kurulmasını önemseyen birinci derecedeki hususlar değildir. İkinci, üçüncü durumlardır. Din, aile kurulmasını esas çocuk yetiştirmek, nesilleri Müslümanca eğitmek, onlara sahip çıkmak, I, dolayısıyla hem çocuklar vesilesiyle dünya nimetlerinin en güzellerini tatmak I, I, hem de onlar sebebiyle I, ahiret nimetlerini kazanmak olarak ele alır. I, meşhurdur bilirsiniz evlenin çoğalın ben ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim denilir. <Gülüyor> Eyvallah. Ama evlatlar büyük bir nimet olduğu gibi eğer Müslümanca yetiştirilmez ise dünyada Müslümanların başına bela olduğu gibi esas da ahirette bir azap vesilesi olacaktır. <Gülüyor> Ahzap suresinde ifade edildiği gibi biz büyüklerimize, babalarımıza itaat ettik. Onlar da bizi hak yoldan saptırdılar bize verdiğin azabın iki mislini onlara ver diyecek nesillerimiz, çocuklarımız. Ee, yani onların dünyevi ihtiyaçlarını karşıladığımız kadar esas uhrevi olarak ahirete hazırlamaz isek onları müslümanca eğitmez düzenin kurbanı haline getirirsek ee, geleceklerini düşünmek adına ee, eğitimlerini dünyevi açıdan e, öne çıkartıp tevhidi anlamda, İslami anlamda yeterince eğitim vermezsek o zaman e, e, ahiret azabını kendimiz çağırmış, istemiş oluyoruz. E, hayvanlar bile kendi yavrularını korumak açısından zarar vereceğini düşündükleri bir tehlikeye karşı kendi hayatlarını feda edecek kadar yavrularını koyuma, koruma konusunda nasıl bir cesaret sahibi olurlar biliriz. Ama maalesef bir babaya sorduğumuz zaman ortalama herhangi bir babaya işte niye çalışıp uğraşıyorsun? E, çoluk çocuk için I, onlar muhtaç olmasınlar diye şeklinde bir gerekçe gösterir. Ama I, onca I, zahmetlere katlandığı, çocuklarını gerekçe olarak gösterdiği halde I, evinde I, çocuklarını yetiştirmek için bir saatini bile ayırmaz. I, beraber aile dersleri yapmazlar. Ee, ona e, sahih bir akide vermek için gayret etmez. Onun ahlakını e, düzeltmek yerine e, televizyonların karşısında, cep telefonlarının karşısında e, ahlakının tümüyle erozyona uğrayacağını hiç önemsemez. Ama sorduğunuzda onun için çalışıyordur, onun için gayret ediyordur. Veya midesini düşündüğü kadar zihnini, gönlünü kaliteli gıdalarla doldurmayı hiç önemsemez. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar ama anası babası onu Hristiyansa Hristiyanlaştırır, mecusileştirir veya diğer bir rivayette müşrik yapar. Ama Müslüman yapar denilmez çünkü her çocuk. İsterse kafirlerin çocuğu olsun zaten müslüman olarak doğar İslam fıtratıyla. Ee, çevre faktörü, okul eğitim faktörü diye bir şey sayılmaz hadislerde. Çünkü onları da e, tercih eden e, hangi eğitime, hangi çevreye muhatap olacağını belirleyen yine anne babadır, iş orada biter. Evet Çocuklar inancını, ahlakını, karakterini daha çok ailede alırlar. Çünkü henüz okul yaşı başlamadan karakter çocukta gelişir ve bu konular daha çok aileyle alakalıdır. Çevreden küfür ve şirk mikropları bünyede büyüyüp yerleşmeden aile bunları temizlemezse, bunları kontrol etmezse, okullarda aldıklarından ziyade okulların verdiğini ve aldığını beraber değerlendirmezse, oradaki gayri İslami uygulamaları kendisine düşen şekilde kontrol edip, ee, ambargolar koymazsa o zaman e, çocuk dünyada da ahirette de o anne babanın bir eziyet çekeceği bir unsur haline gelir. Anne babanın çocuklarına karşı görevlerini biz sayalım inşa inşallah. Ee, bunları babalara sormuş olsak e, inanın e, 15 tane görev varsa beş tanesini sayabilecek bir babayı e, alnından öpmek lazım. Tabi bunları sayamayan insan bu görevleri nasıl yerine getirecek? Babalık sadece çocuk dünyaya getirmek e, veya sadece onların nafakasını temin etmek demek değil elbette. E, Müslüman bir babanın ve annenin çocuklarına karşı görevleri bir Müslümanca güzel bir isim koymaktır. Örnek alacağı bir isim. Kafirlerin ismini koymayacak. Haram ve günah manası taşıyan bir isim koymayacak. Onun dışında tercih kendisinindir. Ama hadiste öyle denilir. Kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler seçin denilir. Bununla birlikte... I, güzel terbiye anne babanın en önemli görevlerindendir. En güzel miras çocuğa vereceğimiz iyi bir terbiyedir, ahlaki i, yönlendirmedir. Onu i, kendisine, Rabbine, çevresine, ailesine, uzaktaki insanlara karşı faziletli, kendisinden hep hayır beklenilen bir insan haline getirmek. Üçüncüsü, Müslümanca bir şahısla Müslümanca onu evlendirmek, çocuk bloğa erince babası onu evlendirsin, aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günahı babaya da ait olur denilir bir hadis rivayetinde. Dördüncüsü, çocuklar arasında eşit muamele yapmak, adalete riayet etmek, özellikle kız çocuklarını hor görmemek, veya erkek çocukları ona tercih etmemek, Allah'ın verdiği çocukların hayırlı olması için adaletle davranmak. Tabii çocuk doğduğunda bir günlükten yedi günlüğe kadar olduğu bir zamanda çocuğa isim verilir ve ezan ve kamet okunur kulaklarına. Kimisi bir günlük çocuk ezandan kahmedden ne anlasın der. Halbuki bugün araştırmalar gösteriyor ki bırakın bir günlük olmayı anne karnındaki çocuk bile konuşulanlardan okunanlardan kesinlikle etkileniyor, ahlakı da ona göre yönleniliyor Akika kurbanı kesebilenler mutlaka akika kurbanı keserler çocukların yedi günlüğünden işte buluğ yaşına kadar yine sünnet etmek erkek çocuklarının ee, saçını tıraş edip ağırlığınca sadaka vermek ee, bunlar yine çocuklara karşı görevlerimizden ama onun yanında esas çocuğumuza sevgi şefkat ve anlayışla muamele etmek çocuğu sağlıklı ahlaklı iyi bir müslüman olarak yetiştirmek ilk öğretilecek esasların tevhidi esaslar olduğunu e, bilerek çocukları e, tevhidi çizgi üzerinde yetiştirmeye gayret etmek, tevhidi bozacak yanlış eğitimlerin kurbanı haline getirtmemek, kendi elleriyle onun putlara tapacak şekilde yanlış bir eğitimi, küfrü ve kafirleri sevecek tarzda bir e, I, okulların kurbanı haline getirmemeye çalışması bir Müslüman ailenin görevidir tabii ki. Evet çocuklarda yine küçük yaşlardan itibaren imanla birlikte ibadet şuuru vermek, i, i, onları tesettüre, namaza ve diğer Allah'a itaat yönüyle haramlardan uzaklaşmaya alıştırmak. I, bütün bunları merhametle, şefkatle, sevgiyle yapmak, çocuğun suç işlemediğini, dolayısıyla ceza görmek, ceza vermenin zulüm olduğunu idrak ederek, çocuğa ne eğitim konusunda, ne başka terbiye konusunda kesinlikle fiziki bir ceza vermemek, onun onurunu zedeleyecek şekilde, kendine güvenini azaltacak şekilde onuruna dokunacak hakaretler yapmamak eğitim için esaslardan birileridir. Evet, mutlaka evde, evlerimizde e, Kur'an ağırlıklı, e, İslam akidesi ağırlıklı dersler yapalım. Ailemizi, çocuklarımızı, e, Allah bize emanet etti, e, görevlerimizi beraberce yerine getirelim. Rabbim ibadetlerimizi hakkıyla eda etmek, ee, ve kabul edilen ibadetler seviyesine çıkartmak e, lütfunu eri, lütfuna eriştirsin hepimize. Tamam. Çocuklarımızı Müslümanca yetiştirsin. Ailemizde İslam'ı hakim kılmaya gayret eden e, devleti evvela kendi bulunduğumuz e, mekanlarda e, İslamlaştıran e, dolayısıyla davamızda samimi olduğumuzu e, Imkan bulduğumuz, güç bulduğumuz yerlerde gösteren Allah'ın razı olacağı kullar eylesin. Ela inne ahsen el kelam ve eb nizam kelamullahil melikil azizil alam kemakalallahu tabarike wa taala fil kelam ve iza kureel Kur'an fesdemi ola ve ansu tulal yukum turhamun auz bilahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna dina Islam.